Mübarek Harput'un güzel insanlarına hoş geldiniz. Hayırlı akşamlar, <gülüyor> safalar getirdiniz. Harput'a her gelişimde, Mahmur Atül Aziz'de her buluşumda heyecan duymuşumdur ve buraya doyamamış Şöyle birkaç ay, birkaç ay burada vakit geçirebilmeyen aslında çok arzu ederim yıllardır çünkü meşgul olduğum şairler üstadlar bakıyorum en çok burada bulunuyor bitmez tükenmez bir irfan kaynağı Allah mazardan saklasın böyle doğrudan söze girdim arkadaşlar iyi yaptılar çünkü kendini övme işini bizzat yapmayı tercih ederim herkes tanıyor gibi bakıyor ama ben yine de kısa bir tanıtım yapayım. Adım Hayati, soyadım inanç. Anlatacaklarımda birer Hayati inanç meselesidir. 1961 model iki evlat, üç torun Maşallah. İstanbul'da ikamet geride bırakılmış, neredeyse unutulmuş bir avukatlık mesleği efendim Üstat şairlerimizle, klasik şairlerle geçen bir 45 yıl. Beni tanıtan özet bundan ibaret. Ben okudum, sevdim, beğendim. Çok heyecan duydum. İnsanımıza da paylaşmak mümkün mü diye aklımdan geçirdim. Sonra denemek için ortalık yerde okudum. Gördüm ki oluyor. İnsanlara okunabiliyor. Çok da ayıp değilmiş paha biçilmez hazineler üzerinde yayılan inekler gibi onlarca yıl mahrum kaldığımız hazineden mümkün olduğu kadar nasibi olan, ilgisi olanları haberdar etmek üzere yola çıktım. Beklediğimden çok daha fazlasını gördüm. 15 yaşında da, 75 yaşında da gençlerimizin çok kuvvetli ilgisine, muhabbetine şahit oldum. Dost dosta kavuştu. Çünkü netice itibariyle bizim anlattıklarımız dedesinin torununa yazdığı mektubu okumaktan ibarettir. Yeni bir şey söylemiyoruz. Farklı bir şey söylemiyoruz. Netice itibariyle bu mektubu sana deden yazdı. Allah rahmet eylesin seni de seviyordu. Kendi kaynaklarından haberdar olmayınca insanımız Sağdan soldan akıl hocalarına danışmaya başladı. Bir kompleks hasıl oldu. İyi olmadı. Aşağı yukarı 50-60 yılı öyle geçirdik. Tabii insan kulağından zehirlenir. Pan zehri de kulağından alır. Söz de hem şifa hem zehir tesiri var. O yüzden Güzel sözleri yaygınlaştırmak, birbirimize söylemek, hayati bir inanç meselesidir. Eskiden evlerimizde, dükkanlarımızda, yaşadığımız her yerde duvarlarda asılı mısralar, kıtalar, beytler eksik olmazdı. Çok görürdüm, sonuma yetişmiş biriyim ben ve böylelikle yaptığım birçok ezber var. Ama bunları unutmuş olmaktan daha üzgünüm işin doğrusu. Fakat biz dönüp bakarsak, üstadların divanları sabırla bizleri bekliyor. Bizim kütüphanelerimizin bir özelliği vardır. Başlıca dördü üzerinde durayım isterseniz. İstanbul'da dört büyük kütüphane, Beyazıt, Nur Osmaniye, Süleymaniye kütüphaneleri ve Millet kütüphanesi. İçindeki kitaplar Türkçedir, ağırlıklı olarak. Dışındaki asil Türkler de Türkçe bilirler ama o kitaplarla o insanlar arasında bir manyetik alan vardır sanki, görünmez bir duvar vardır. Uzun süren bir hasret devam etmektedir. Bir Anadolu türküsü, Boğazında hakik var, ne çok gönlü yıkık var, şimdiye kavuşurttuk, arada münafık var, diye durumu özetliyor. Kast olunan münafık, sevgiliye kavuşmamıza engel olan münafık, nefistir, şeytandır, hobbi dünyadır. İçinde yaşadığımız, üstünde yaşadığımız, şu dünyaya, hak etmediği kadar değer verme hatasıdır, sebep. Burası iyi bir yer de, faydalı da, ne olduğunu bilirsen. Yoksa Hazreti Yunus Emre'nin dediği gibi aldangaç, tuzak. Denizli'nin Çameli ilçesinden anlatayım size ben oralıyım, ora doğumluyum. 80'li yıllarda avukat olarak başlamıştım 1985 başlarında. 7-8 yıl kadar avukatlık yaptıktan sonra bıraktım. İlçede okumuş yazmış arkadaşlarla hakim, savcı, kaymakam, öğretmen, müdür falan falan hasbihal ediyoruz tabii normal olarak. Hafta içinde hep beraberiz onlarla mesaiden çıkınca bir araya geliyoruz. Ben onlara her zaman olduğu gibi işte edebiyat yapıyorum. Hariçten gazel okuyorum falan. Ve sözü de daima hikayenin sonuna, ahirete getiriyorum. Bir şekilde. Çünkü sözden maksat Allah'ı ve ahireti hatırlatmaktır, hatırlamaktır. Ölümü hatırlamaktır. Bunu unutturan insanın düşmanıdır. Yanında da olsa, evinde de olsa, evlat da olsa, eş de olsa... Allah'ı ve ölümü unutturan düşmandır. Hatırlatan dost. Benim sözlerimin hep buraya geldiğini fark edince arkadaşlar bir hafta sonu pikniğe çıkmışlardı. Oğlak çevirmek üzere. Bizim oralarda oğlak pek makbuldur. Derler ki yedi sene kıtlık oldu, az kaldı kuzu yiyecektik. <gülüyor> Fakat bana haber vermemişler. Tabiri aniyane ile beni ekmişler. Akşam döndükleri zaman ben de sitem ettim tabii. Hafta içinde hep çayı beraber içiyoruz. Arkadaş arkadaş hafta sonunda daha gidiyorsunuz bizi ekiyorsunuz ayıp olmuyor mu dedim. ya seni götürmedik sen hep bize ahiret anlatıyorsun. Dünyadan bahsetmiyorsun ondan dediler. Haftaya gene gidecek misiniz dedim ne kısmetse gideceğiz dediler. Madem öyle siz beni çağırın dedim ekmeğin söz veriyorum size dünyayı anlatacağım dedim. Olur dediler, mütakip hafta çıktık, yemek yendikten sonra yine tabii her zaman olduğu gibi söz bizde. Başladım ben dünyayı anlatmaya. Dünya zill ona güvenen nadimdir. Bala benzer dünya, içine düşenler sineye. İbret alana hikmet yeridir, gafil olana dehşet yeridir. Ana rahmine nispetle. Cennet gibidir, ahireten nispetle, çöplük gibidir diye dünyayı anlattım, marifetnameden bir paragraf. Dediler ki, sen gene lafı aynı eve getirdin. <gülüyor> Derim işte o yani, gelmeyecek başka yer yok da ondan. Nasreddin Hoca merhum, kendisinden kaçan borçlusunu takip etmiş, yorulmuş, usanmış, adam görünmek istemiyor hocaya, borcu ödemeyecek, gitmiş mezarlığa oturmuş. Ne arıyorsun hoca burada demişler. Filancadan alacağım var, onu bekliyorum. Ya buraya gelir mi adam demişler. Çarşıda sana görünmüyor, camide karşına çıkmıyor. Burada ne iş var? Eninde sonunda buraya gelecek <gülüyor> Yani insan son durağı. Fakat ölümü bizimkilerden dinlemek lazım. Hüsratlarımızın, şairlerimizin anlatımına bakılırsa, yani onlar ölümü anlatırken insan öylesi gelir. Öyle güzel yani. Yani geciktiğine falan da üzülür yani. Bir an önce hani bir bahane çıksa filan dediği bile olur insanın. Pek uygun değildir ama Allah'tan ömür istemek lazım, ölüm değil ama e, özendirirler canım. Baksan şair ne diyor? Narsayı fenada intizar eylerken gâhi geç eser obad, bâd erken iklim ilahiye rücu etmek için her açılır engine yelken yelken. Günümüz Türkçesiyle tekrar ifade etmemiz gerekirse biz faniyelik limanında boynu bükük beklerken o rüzgar bazen geç esiyor bazen erken ilahi iklime geri dönmek için ruhlar yelken açmış gidiyor bizde boynu büküp kala kaldık eyvah gittiler yine kaldık diyor yani gidişe özendiriyor canım Fuzuli de öyle demişti rûz hicrandır sevin ey mürgü canım kim bugün bu kafesten ben seni elbette azabeylerim canıyla can kuşuyla gönlüyle sohbet ediyor kendisine diyor ki ''Ey can kuşum göğüs kafesinin içinde sıkıldın, çırpınıyorsun, dar yerde kaldın çünkü haliyle ama sana bir müjde vereyim, tahliye emri geliyor, az kaldı kurtulacaksın.'' diyor. Beden kaydından kurtulmayı hürriyete kavuşma müjdesi olarak alan ve böylece anlatan üstad. Dinlediğiniz zaman tabi diyorsunuz ki ya, hakikaten, ''Peki niye geldik burada, ne işimiz var?'' böyle bir yerde insan bulunur mu hiç gönüllü gönül. Bul, gönüllü? bu gönüllü gelecek yer değil. Yani işin olmasa uğranacak yer değil de bir işimiz var. O işi de Muğla'lı şahidi merhum anlatsın müsaadenizle. 1550 yılında vefat eden şahidi. Çok özel ve güzel bir adam. Nevlevi şeylerinden biri. Çok da birinci sınıf şair. Lugat sahibi, lugat. Farsça Türkçe lugat yazmış. Man Manzum. Ezan mi başladı? Bitsin de devam. Allah. Kaldığım yer Muğlalı şahidi idi değil mi? Fakat bu vesileyle hatırladığım bir şiire kısaca temas edeyim. ezan Muhammedi şiiri. <gülüyor> Yahya Kemal Bey atla. Emri bülentsin ey ezan Muhammedi kafi değil sadana cihan-ı Muhammedi Sultan Selim'e evveli rahmet ve ecel etmeliyle alemi Şan-ı Muhammedi göknura garp olur nice yüz bin minareden şeyh maveletunca ruh-i Muhammedi er cümleten görür Allahu Ekber'i her raçınca arşa lisanı Muhammedi Üsküp'te kabri madere olsun bu nev gazel irtuhfeyi bedir beyan-ı Muhammedi 5 Yahya Kemal Beyatlı diyor ki Emri Bülent'sin ey Ezan-ı Muhammed'i, yüksek emirsin ey ezan. Cihan kafi değil sadana, dar geliyor diyor, alem dar geliyor. Ah diyor, Sultan Selim evveli Yavuz merhumu diyor, erken almayaydı da ecel, alem bir nizam göre diyor. <gülüyor> erken gitmiş olmasına yüzün, <gülüyor> 50 yaşında afat etti çünkü. <gülüyor> Gök nura gark olur nice yüz bin minareden, şehbal açınca ruhi revan-ı Muhammed'i kanatlarını açtığı zaman diyor, Ezan'dır adlı mukaddes, ruhu kanatlarını açtığı zaman gök diyor nurlara, arşa ulaşır diyor o sadalar <gülüyor> ve son beyitte dokunaklı bir şekilde küpte kalan annemin kabrine bir hediye olsun bu yeni gazelim diyor. Annesi orada kaldı, kendisi burada. O nesil ee, yer ayağının altından çekilen koskoca imparatorluk tepesine göçen bir nesildir. Yani anlamaya çalışmak lazım, kolay değil. Dayısı Leskovça da kaldı Sırbistan ulukları içinde. Kendisi İstanbul'da. Gariplik yani koca imparatorluktan geriye burada kalmış olmanın verdiği bir ızdırabı Ezan-ı Muhammed'in ifade etmiş. Bahsettiğim Muğla'nın şahidi lügat sahibidir. Farsça Türkçe lügat yazmış, lugatı manzum yapmış, üstü bir iştir. Entelektüel açıdan şöyle baktığınız zaman bir lügatı şiirle baştan sona yazmayı tasarlamak bile hakikaten insan aklına ziyan geliyor. Gittiğimiz zaman kendisi de böyle şeyleri konuşacağız artık. Abi zorunluydu falan diyeceğim yani. Bakalım ne cevap verecek. Onlar abi yani böyle abi, Nabi abi var benim öyle mahşerde inşallah arayıp bulacağım. 306 yıl önce vefat etti Nabi abi. <gülüyor> yazmışsınız, güzel yazmışsınız ama diyeceğim, milenyumda nasıl bir Türkçe ile konuşacağımız da hesap etmemişsiniz diyeceğim yani. Ben onlara sitem edeceğim sitem. Şair Baki'ye, Şeyh Galibe. çok lafım var yani. Hele bir gelsin olup. <gülüyor> Muğlalı şahidinin şu beytine dikkat çekmek istiyorum. <gülüyor> şahidi derdü ve şahidi aşku vela set septi dava etmeğe burhan'a gelmişler deniz. Yani şu. Şahidi diyor ki biz Elest meclisinin sarhoşlarıyız. Ruhlar aleminde Allahu Şan ben sizin Rabbiniz değil miyim?'' diye sual buyurduğunda bela evet dedik. Alestu rabbikum? Kadu bela. Çocukken bana sorarlardı. Ne zamandan beri Müslümansın? Bilmezsem derlerdi ki kadu bela adam beri. Aferin derlerdi. Bu eğitim sistemini kaybettik. Eğitim böyle olur. İlla bir çatının altına girip birkaç yılın sonunda alınan diplomaya denmez eğitim. Eğitim açık öğretimdir. Bizim coğrafyamız baştan aşağı açık öğretimdir, herkes talebedir, herkes muallim. Öyle öğrenirdik, ne kadar güzeldi. İşte orada diyor biz o aşkın sarhoşu olarak yola çıktık, cennet-i hedef aldık, yolu gidiyoruz. Ama öğrendik ki bela imtihanından geçmeden adam olunmuyormuş, belada dünyada bulunuyormuş, o yüzden bir uğradık. Dünyada işim ne işim var? Belamı arıyorum. <gülüyor> Seyrettiğim bir Western filmi geliyor aklıma. Adam çiftte silahlı dalıyor salona. Hani böyle bir girerse iki kapı birden açılır falan içeriye milleti tarayacak. Fakat içeriye giriyor sinek davranmadan görüyor ki kendisinden daha bıçkın silahşörler var içeride. Eli ayağı dökülüyor, kala kalıyor ayakta. içeridekilerden biri diyor ki, "Belanı arıyorsan doğru bir yere geldin." <gülüyor> Dostlar, doğru bir yere geldik. Dünya bela yurdudur. Bela kelimesinin Arapçada iki anlamı vardır. Bildiğiniz hepimizin de bildiği bela adam başka Evet manasına gelir. Soru olumsuz <gülüyor> olduğu zaman evet cevabı bela olarak verilir. Ve o sual bize olumsuz gelmiştir. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Evet, bela dedik. Soru olumlu olsaydı neam denirdi. İki evet var yani Arapçada. Bela ve neam duruma göre verir. Türkçede karşılığı yok. Ama bela cevabını verdikten sonra e, belaya da talip olmuş olduk. Bu dünya bela yurdudur. Bela eski dosttur. karşılaştığın zaman şaşırma yani tanıdıktır. Neşe nadiren gelip çabuk giden bir vefasız misafirdir. Vefalı dost beladır. Karşılaştığın zaman yadırgama yani. Gam, bela, dert eski dostlardır ve sadıktırlar. Sultan gibi gelir, aslanlar gibi öyle kolay kolay da gitmez. Ya. <gülüyor> Yunanlıların çok öğündükleri bir üstadları var. Homeros, şair. Demiş ki, şarap içmeden şair olunmaz. Bizimki de cevap veriyor. Biz sarhoş olduğumuzda üzüm yaratılmamıştı. <gülüyor> Sen hangi sarhoşçuktan bahsediyorsun? Adam üzümü biliyor. Onu da bir şey zannediyor. Geç hadi ya, hadi gidelim, geç hadi yav. <gülüyor> Defi belada, olmazız muhtaç, cama. Cem gibi aşıkız biz aşıka, eğlence olmaz kan gibi. Şeyhülislam <gülüyor> Yahya Mardun diyor ki belayı def etmek için Cem adlı o hükümdar üzümün suyunu sıkmış da ondan sonra onunla kafayı bulmuş kendi problemidir. Bizim öyle bir derdimiz yok çünkü biz bela ile avunur ve oynarız. Bundan kurtulmak istemeyiz ki herhangi bir şey içelim. Zaten sarhoşuz. Elast Meclisi'nin sarhoşuyuz diyor. Dünyaya gelmemiz de biraz bela toplamak için çünkü Altını ateşle muayene ederler, eğer halis ise girdiği gibi çıkar. Altın bozulduysa anladın ki biraz bozuldu, arıza var. Bela, insanı işte halisini sahtesinden ayırt eden bir imtihandır. O bakımdan hoş karşılamak lazım. Sevgili dostlar, Kanuni Sultan Süleyman merhumun herhalde herkes gibi siz de şu beytini hatırlarsınız. Halk içinde muteber, bir yok devlet gibi olmayadı devlet cihanda bir nefes sıhhat gibi. 5 beyitli bir gazelin ilk beytidir. Merhumun gazel sayısı 3400. Kanuni Sultan Süleyman. Yani full time şair, part time devlet başkanı. 4 yabancı dil bilen bir adam. 46 yıl dünyanın tek süper gücünün başında. 46 yıl. Kendisine 52 devlet bağlı 16 Cumhuriyet. Yavuz Sultan Selim'in oğlu, ikinci Selim'in babası, 72 yaşında vefat etti. 46 yıl dünyayı idare etti. Bir gün bana sorarlarsa, yarım asla yakın dünyanın patronu sen Yaptığın bir hayırlı iş varsa söyle. Derlerse, Neymar, Sinan gibi adam. Baki gibi şair, zamanında yetişmiştir, yeter artar derim demiştir. Beş beyitli gazelden ilk beyitini okudum. Diğerleri şunlardır. Saltanat dedikleri ancak cihan kavgasıdır. Olmaya bahtü saadet, dünyada vahdet gibi. Kobu ayşu işret için kim fenadır akıbet. Yarı bakıyı ister isen olmaya taat gibi. Olsa kumlar sayısınca had haddü adet. Gelmeye bu şişeyi çarpıçla bir saat gibi gel huzur etmek dilersen ey muhibbi farik ol. Olmaya vaktet makamı. Çoşeyi uzlet gibi. Bitti. <gülüyor> Efendim. Beğenmediniz <misin? gülüyor> Şöyle söylüyor kısaca günümüz Türkçesiyle Kısaca günümüz <gülüyor> Türkçesiyle Devlet sahibi olmak, sultan olmak, iyi bir şey gibi görünebilir size. Öyledir. Ölüler zanneder, diriler her gün helva yiyor. Fakat dünyanın en büyük devletinin patronu sıfatımla ben diyorum ki, iş bildiğiniz gibi değil. Bir nefes sıhhat bundan kıymetli. Ama insanoğlu nimet elindeyken kıymetini bilmez. Aklı olun, akıllı olun, aklınızı başınıza alın diyor. Saltanat dediğinizde guru gürültüden ibarettir diyor. Asıl saltanat vahdettir diyor. Vahdet. Nedir vahdet? Birlik. Hangi manada? Her manada. Evde, ailede, içte, özde, sözde, gözde birlik. Devlette, millette birlik. Yavuz merhumun dört mısraını başkentin ortasına kocaman bir levha halinde asmaksa asmakta fayda görürüm ama bakalım bir gün de buluruz belki diyor ki Kanuni'nin babası Yavuz Sultan Selim Dört Mısra ile milletimde iftilafu tefrika endişesi kuşeyi kabrimde hatta bi karar eyler beni ittihatken savleti adayı defa çaremiz ittihad etmezse millet dağdaerler beni. Yani şu. Milletimin herhangi bir sebeple bölünme ihtimali dünyada zaten huzur bırakmaz da kadrimde de ızdırap çekerim ey millet dikkat edin. Birliği temin etmek için çok zahmetler çekildi, kıymetini bilin. Bütün düşmanların her türlü taarruzuna karşı çıkmak Birlik ile mümkün iken şu veya bu sebeple bölünülürse kabrinde dağlanma yarası gibi acı ve çekerim. Sanki kızgın denirlerle bana işkence ediliyor gibi acı çekerim diyerek vasiyet ediyor. Başkentin merkezine asılacaksın. Adam ne demiş? Ama ben o baştaki beyte bir döneyim. Orada anlatacağım iki üç dakika var. Sen bu çekimi aralıksız sürdüreceksin herhalde. Bir bildiğin var. Peki. Tamam yani kalkacağım da kalkayım da kalkmayayım tamam iyi tamam <gülüyor> şu çalışıyor mu ha, çalışıyor daha iyi çalışıyor hatta Dur. böyle uzak olunca uyuyanları tespit edemiyorum <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> neydi o ilk beyt halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi olmaya devlet cihan da bir nefes sıhhat gibi o dönemin şairlerinden biri taşlıcalı Yahya bu beylerine aldı İki mısra yazmış dedi sultan. Sekiz da ben yazayım üstüne dedi. Yazdık, okuyorum şimdi. Ol mısra. Bir doktora tezi. Hasta olmak. Gü şimali hazreti izzet gibi. Her kişinin yanının alçak eder gurbet gibi. Değme bir kişi göre gelmez refahiyet gibi. Naleler güya derayır, ruhleti rahat gibi. ''Darı dünya, cayi firkat, menzili mihnet gibi, devleti bir aleti hengameyi zahmet gibi, sağlığın bünyadu yok ayine de suret gibi, matlağı şahı cihanın maşrık ve hikmet gibi, halk içinde muteber bir nesne yok devlet gibi, olmaya devlet cihan da bir nefes sıfat gibi.'' <gülüyor> İyi de ne yani? Türkçeden Türkçeye tercüme edelim. Diyor ki, Taşlıcalı Yahya ya. özel bir adamdır bu. Taşlıcalı Yahya ya. 1583'te vefat etti. Yani Kanuni'den 17 sene sonra. Kanuni'nin adamıydı. Askerdi. Biri de bir askerdi. Zahmet sahibiydi. Ne demek o? Devlet biraz arazi veriyor. Zahmet sahibine. Diyor ki, burayı sen ekip kaldıracaksın. Hasadını yapacaksın. Her şey senin. Karışmam. Tamam ama bunun karşılığında şu kadar askeri hazır tutacaksın, yedireceksin, içireceksin, eğitimini yaptıracaksın, hazır bulan, müsellah vaziyette olacak, ne zaman ister, istersen de göndereceksin. Eğer göndermezsen o yarım. İki sene tarlayı boş tutarsan yine o Ordunun özelleşmesi. Bu azam bir örnektir. Yani tarihi bir bilgi olarak, diplot olarak harf ettim. Sen daha bir de kayıt alıyorsun. Ne oldu? olacak bir olacak? bilmiyorum. <gülüyor> alıyor kim bilir? Bunu saklısı var, bizlisi var. <gülüyor> Sosyal medya servis etmiyor. Aramızda kalsın. Abiyle göster Aynen. ha. Bak sen abiyle göster, sen <gülüyor> <gülüyor> Rakibi bir şair vardı. Kendisinden biraz da yaşça Hayali Bey. Hayali Bey saraydaydı. Fadişahın gözünün önünde. Fazlaca iltifat gördüğünden olacak herhalde. İyile bir şair olduğu için çok meşhur. Taşlıcalı Yahya dedi ki Hayali Bey'in gördüğü iltifatı biz göreydik. Alem şair görürdü ama ne yaparsın? Yani kısmet derdi. Uzakta kaldı. Uzakta, epey uzaktaydı. Tuna'dan ileride bir yerde yani. Efendim, Bulgaristan mutluları içinde bir yerde. Okuduğum sıralarda diyor ki hasta olmak göğüş emali Hazreti İzzet gibi şimdi sen diyor hasta olunca diyor artistlik yaparsın, sızlanırsın, şikayet falan edersin diyor. Etme diyor. Hastalık güzel bir şeydir diyor. E ne güzel, neresi güzel abi? Anlatıyor. Allah sevdiği kuluna üç şeyden birini kırk gün içinde en az bir defa verir. Nedir onlar? İllet, kıllet, illet. Hastalık, fakirlik, itilip kakılma hali. Üçünü de kırk gün vermezse sen o zaman korkun. Gözden çıkaranın haberinden. Firavun, tanrılığını ilan etti. Bir gün başı ağrı edemez. da edemezdir. İhtiyaksızlık azgınlığa yol açar. Hastalık iyidir, çok faydası vardır sana. Bir, gözün geçerir, dua edersin. Duaların da çabuk kabul olur. Günahlarına kefaret olur. Dert, niye geliyor sana? Şuna benzetiyor Hz. Mevlana. Adam diyor halıyı asmış ipe, almış eline sopayı dövüyor. Dışarıdan bakarsan ne zannedersin? Adam halıya kızdı galiba, halı yaramazdı. Ki. Hayır, tozunu temizliyor çünkü saraya serilecek, böyle serilemez. Tozu temizlemek için vuruyor. Eğer bu toz bir başka şekilde temizlenirse gerek kalmaz. Sen de günahını istiğfarla temizlersen belaya gerek kalmaz. Vela geldiği zaman aklını başına topla, bir şeyi eksik bıraktın, toparla. Geçmiş ümmetlerden biri vardı, Cenab-ı Hak onun hakkında o dönemin peygamberine vahiy etti. Söyle okuluma tar tard ettim kendisini, reddettim, kötüdür. Haberi aldı peygamberden, gayet soğukkanlı, ya öyle mi dedi falan. Sonra adam uzun bir zaman geçti, adamın işi iş. Zengin, serveti yerinde, her şey zengin gidiyor sıvacı yerinde her şey mükemmel karşılaştı peygamberle dedi ki ya sen peygambersin yalan söylemezsin dedim, dedi ki sen tarh oldun mahvoldun. dedim bana iyi de benim her işim denk gidiyor dedi yani bu nasıl helak olmak peygamber sordu dedi ki ağlar mısın hayır dedi dua eder misin hayır dedi sen mahvul musun haberin yok dedi. helak olan dua edemez ve ağlayamaz taş gibidir dışarıdan mutlu zannedilir, yaşadığı zannedilir halbuki ölüdür Allah göz pınarları kuruyan merhamet karalarından etmesin Amin. hastalık işte bunu temin ettiği için büyük nimettir kıymetini bilmiyor bela bir kula isabet ettiği zaman okul onun kıymetini bilmezse dua eder, der ki ya Rabbi bu kulun benim kıymetimi bilmedi al beni bundan başkasına ver Devamında diyor ki <gülüyor> ancak içinde bulabilirsin Şartlar değişti diye Ekonomi düzeldi diye Bindiğin arabanın kalitesi yükseldi diye Apartmanda oturdun falan diye Bahtiyan olamazsın Huzur içinde ya var ya yok Yavru ibobok kuşu Anne ibobok kuşuna demiş ki Anneciğim bizim yuvamız Kötü kokuyor yer değiştirsek Anası demiş ki yavrum buru kokutan biziz. Ne gitsen burayı kokuturuz. Bizden oluyor o. <gülüyor> Huzur içinde yani. Varsa var içinde arayacaksın. Yok efendim bilmem şu servete kavuş. İyi hallettin. ettin. Yani, servetin çok kişiyi helak ettiğini gözlerimle gördüm ben. Ne zannediyorsun? <gülüyor> Hayır mısın İster? Ben bir çocuğa <gülüyor> ders vermiştim. Benim çocuğumun arkadaşıydı. Yaşları yedi sekiz falan. Bunlara evde ders veriyoruz filan. Mızraflin Mahal okuyoruz. Otuz iki parçası say bakayım diyorum, şıkır şıkır sayıyorum. Tabi. Öyleydi yani. Bunu anlatacağım hatırlat bana. Otuz iki vardı de bana bir de hatırlat. Tamam şimdi geçeceğim. Tamam <gülüyor> <Değil> mı? <mi? gülüyor> Demişim ki, hayırlısı iste Allah'tan. Dua öyle dilir. Böyle payıstık ya Rabbi bana şunu ver gelmez. Hayırlısı istedir. Bakarsanız helakine sefak olur ya. Ona yani diplomada öyledir, servetle öyledir, ilimle öyledir. Biliminden yüzlerce dolayınca cehenneme giden çok adam var. Olur yani. Hayırlı olarak istemek lazım. Demişim çocuk da bunu kulağına almış. İstanbul'da bir ziyaret yerine gittik. Muhammed Emin Tokat Hazretleri yolumuz düşerse yani un kapanında büyük müjdeler vardı. Orada dua ediyor çocuk 8-10 yaşlarında. Ya Rabbi arabaları yok da ya Rabbi bize bir araba ver. Hayırlıysa bize bir araba ver ya Rabbi ama ver ya. <gülüyor> Şimdi var. <araba. gülüyor> Seni hatırlatacaktım. Hacca zalim Şam valisi. Zulmü hakikaten dillere ağızlar. İleri gitmiş artık millet. Kına getirmiş. Fakat bu zulme bir ara ver yani bir merhametli ol filan deneye de cesaret yok. Anasına yalvarmışlar. Ya git şu oğluna bir şey de yani hakikaten ya ödümüz patladı ya. Adam keyif adam öldürüyor ya. Yani demişler. Anasına gelmiş saraya oğlum demiş bugün dünya yarın ahiret. Bak sen bu işi abarttın yapma gözünü Oğlum hesap veremezsin falan. Öyle mi diyorsun ana demiş evet. Sen şurada bir bekle demiş. Bir perdenin arkasına almış makam odasında. İki görevli çağırmış. Gidin çarşıdan birini alın gelin. Rastledir. <gülüyor> El büyükler sokaktan geçen adamı koluna girmişler. adamın tabi dizlerinin bağı çözülmüş. Saraya sağ girip de sağ çıkmak çok zor. Yani ki giren eyvallah demiş. yaptı, huzura çıkmış. Anası dinliyor arkadan. Haddec ifade alıyor şimdi. Hoş geldin. Kimsin sen filanca? E. Eh. Adın ne filanca? İşin Zeytin işi yaparım. Da. Zeytin ticareti, hmm. vezirliğinin hmm. hangi mevsimde toplanır demiş, cevap vermiş adam. Yağı nasıl çıkarılır? Cevap vermiş. Pazarlaması nasıl yapılır? gayet güzel cevap. Bak. Ne sorduysa, aferin demiş. Ma kadar işini biliyor. Dünya ile ahireti bir mukayese eder misin bana demiş. Zeytince demiş ki ben dünya bir damla, ahiret deniz. Hatta başka kelime bulunamadığı için böyle söyleniyor. Deniz sonludur netice itibariyle, ahire sonsuzdur. Hani bir damlaya göre sonsuz gibidir demiş, dünyayla ahire. aferin demiş, güzel. 32 farzı bir sayar mısın demiş. Adam demiş ki efendim, ben kâhinim demiş, okumadım, okumam, yazmam yok mu? Bilmiyorum. 54 farz? Yok. Abi namazın 12 farzımız varsa Yok cahilim. Ve adam demiş. Dünya nedir? Ahiret nedir? diye sordum. Dedim ki damlayla deniz. Güzel dedi. Damla mesabesinde olan dünya için ne sordumsa eksiksiz cevap veriyorsun. Orada cahilim demiyorsun. Ahirete dair bir şey sorunca da diyorsun ki cahilim. Siz, ben seni ne yapayım? Ana demiş. Gidenler böyle gidiyor. <gülüyor> Örnek alıp Kimseyi iftaz ama. <gülüyor> Allah kuluna zulmetmez. <gülüyor> Hazreti Ömer zamanını gördük, adalet vardı. Senin zamanında işler karıştı dediler Haccacı Zalime. Eğildi yerden bir avuç toprak aldı, <gülüyor> döktü. Ne demek istediniz anlamadık dediler. Onlar gibileri bul, Ömer gibi halife olurum dediler. <gülüyor> O insanlar yok ki demişim. Size ben layıkım. <gülüyor> Allah kuruna zulmetmez. Öyle insanlara. Öyle halde. de, de. <gülüyor> Cengiz'in torunu Hülagu <gülüyor> Moğol hükümdarı. Zulmüyle meşgul. <gülüyor> Korkunç zulümler. <gülüyor> Tehammül mülkünü yıktın hülabuhan mısın kafir, aman dünyayı yaktın ateci suhtan mısın kafir diye Nebi'nin şiirine konu olmuş zulmüyle meşhur bir adam. Bağdat'ı muhasara etti. Bağdat ilim merkezi. Gözünden sakınacağın nur şehri muhasara etti. Zevk için insanlar kılıçtan geçirecek. İslam şehri Bağdat mübarek belde ama zalim çok kuvvetli ve kararlı. Çevirdi, artık kuş uçmaz hale geldi. Eğlenmek için, dalga geçmek için içeriye haber gönderdi. Hülak'ı ordumla geldim, şehri muhazara ettim. İçinizden bir alim gönderin, münazara edecek Sohbet edecek, öldürmeden önce bir de keyif yapacak yani. Şehirde istişare ettiler, kim gitsin? E herkes biliyor ki gidince Hülak'ı zevk için öldürecek yani, ondan başlayacak. 16 yaşında Hadidi isminde bir alim vardı genç. Çıktı ortaya dedi ki "Müşahidim ben gideyim." <gülüyor> Çok gençsin sana yazık olacak dediler. Bu meydan okumayı karşılıksız bırakamayızdı. Nasıl olsa biri gidecek. Acizane biz biliyorsunuz ilimle iştirak ediyoruz. Ben gideyim ne olacak? Olsun. <gülüyor> Ecel bir tane. Vakti gelince herkes gider ben de giderim. Giderken yanına üç hayvan almış. Bir deve, bir keçi, bir bülbül. Çadırın dışına hayvanları bağlamış münasip şekilde. Girmiş içeriye hülabı bakmış karşısında bıyıkları çıkmamış bir taze delikanlı çocuk. Koskoca Bağdat, senden başka adam bulamadın mı demiş. Ama hadidi, hadit demir demektir zaten. Demir gibi bir irade var, çelik gibi Alim istediniz, acizane bizi gönderdiler. İlimle iştigalimiz vardır. Okuruz, yazarız, talebeyiz. Sen eğer uzun boylu biriyle konuşurum diyorsan deve getirdim. Konuş. Sakalı olması lazım. Aksiyalde muhatap almam diyorsan keçi getirdim. Çok güzel sakalı var. Sesi güzel olmak lazım diyorsan bülbül getirdim onunla konuş. Alim dedin beni gönderdiler. Sen sorunu sordun. Hayaya çarpmış gibi oldu fakir. Öyle bir dirayeti görünce karşısında. Ve şunu sordu. <gülüyor> Dedi ki siz hak din mensubusunuz. Son ve hayırlı ümmetsiniz. Öyle değil mi? Siz öyle dersiniz. Müslümansınız. Makbulsünüz. Ben de zalimim. Benim gibi bir belayı sizin üzerinize Allah niye gönderdi? <gülüyor> Hadidi cevap veriyor. Sebep biziz. Emri ilahiye karşı geldik demek ki günahımız var. Allah seni ceza olarak gönderdi. iş senin dışındadır. Peki benden nasıl kurtulursunuz dedi. Aynı sebebe bağlıdır. Biz sebep eder Allah ile arayı düzeltirsek bir sebep seni buradan atar sen de anlayamazsın dedi. Allah dostlarından biri vardı. O şehirde çok sevgili, herkes etrafında dolaşıyor, arı kovanı gibi. Şehrin valisine dediler ki, efendim bu tehlikeli biri, bu şehrlik yapıyor, bunun talebeleri falan var. Gizli gizli örgütleniyor, devleti başınıza göçürecek bir gün. Yılanın başı küçükken ezilmeli, bunu getirin idam ettirin, bundan kurtulmanın başka yolu yok diyor etrafındaki danışmanlarının hepsi koro halinde. Hepsinden aynı şeyi duyunca vali işkiler getirin diyor ya şu adamları hesap görelim diyor hakikaten. Yani devletin bekası için bunu bir halledelim diyor. Adam gönderiyor. Getirin bakalım. Tutuklayın. Kapı çalınıyor. Bakıyor saraydan gelmişler anlıyor. Dönüyor hanımıyla helallaşıyor. Yani bu iş bitti diyor. Lize'yi öldürecekler. Ve tevbe ediyor tabii. Sıkı bir tevbe ediyor. Çıkıyor hazırlıyor koluna giriyorlar. Giderlerken bir fırının önünde şurada bir durabilir miyiz diyor. Şöyle bir nefes nefesleyeyim ekmek alacağım diyor. Alıyor bir ekmek. İdamlık adam bir ekmek alacak alsın diyorlar yani. Acıyor. Nasıl biraz sonra? Kefas. İkinci bir yerde tekrar duruyor küçük bir kulübe. Giriyor, bir dakika kalıyor, çıkıyor. Tamamdır. Her şey tamam. Ekmek yok yanında. Ne açtım? Orada bir ara yaşlı bir teyze var. Yerinden kalkamıyor, yatalı. Ekmek de ona yedirilmiş. Tamam diyor hazırız. Saraya giriyorlar, kapıdan girer girmez valiyi fiştekleyen o danışmanların hepsi ağız değiştiriyor. Aman vali hazretleri bunlar Allah dostudur dikkat edin diyor, buna yan bakan yanar diyor. gayret ilahiye dokunur diyor, bunlara diyor, kötü düşünmemek lazım, bunların duasını almak lazım. Hepsi. Valinin tepesi atıyor tabii. Ya Yahu siz demediniz mi bu adam tehlikeli getirin diye? İşte getirdik, kapıdan girer girmez ağız değiştiriyorsunuz, bu ne? Saldama geçiyorsun sizinle ya, ben vali ya, Allah Allah, devlet işin ciddiyet ister. Kimse de çıt yok, mırın, kırın, aman sana sallayın sahibi vali dikkat edin, Allah dostudur falan. Birisi açıklasın diyor durumu. Kızmış artık vali hakkı olarak. Gelen kimse diyor ki, müsaade ederseniz biz açıklayalım efendim, arkadaşlar bir kabahati yok diyor. Ne diyeceksin diyor, nedir? Durum şu diyor. Adamlarınızı kapıda gördüğüm anda anladım ki gayret ilahiye dokunan bir hatam var. Bilerek veya bilmeyerek günah ettim, başıma bela olarak senin adamların geldi, anladım. Derhal tevbe ettim. Allah ile arayı düzelttim. Tevbe, Allah ile arayı düzeltmektir. Orası bitti, samimi tevbe ettim ya. Gelirken de o ekmeği, o ihtiyar kadıncağıza yedirdim, sadakadır, sadaka belayı önler. Sebebem kabul olduğu için kalpler bana teveccüh Çünkü kalpler Allah'ın yedindedir. Cenab-ı Hakk'ın takdirine bağlıdır. Allah'ın gayreti ne çarparsan kalpler senden soğur. Eğer Cenab-ı Hakk'ın rızasına yaklaşırsan kalpler sana teveccüh eder. Arkadaşlar onun için ağız değiştirdi. Sadakada belayı önler. Mevzu bundan ibarettir. Müsaadi işimiz var. <gülüyor> İşini ile Allah gör. Allah'ıyla arayırsan kafanı karıştırmak için. Moralini de bozma yani hatam var. Vardır ya. O insan olur hatası olmaz olur mu? Başkasında arama hatayı kendindedir. Eğitim. Valla dünyada düzeltilebileceğini düşündüğüm bir tek kişi var. O da ben. Ya kendini düzeltirsin ya da hiç bir şey düzeltemez. Bize verilen ders, medeniyetimizin bize öğrettiği şey budur. Çok dışa bakıyoruz da o yüzden başımız ağrıyor. Kendinle uğraş ya. Kendinle uğraş. Kısa bir şiir okuyacağım. Demin Taşlıcalı Yahya'dan bahsettim ya. Onun bir şiiri. Beş beyt. Öyle uzun değil. Ganidir aşk ile gönlüm. Ne malim ne menalim var. Ne vaslı yara handanım. Ne hicrandan menalim var. Ne sağ olmak muradımdır. Ne ölmekten kaçar canım. <gülüyor> Cihanla hastayı aşk olalı bir hoşça halim var. Ben ol hayranı aşkam ki yitirdim aklı idraki, Ne alemden haber varam ne kendimden hayalim var Ne meyli fülbe-i ahzan Ne seyri sohbeti yaran Ne tam zahid-i Ne cengü ne cidalim var Cihan fanidir ey Yahya Hüvel hayru hüvel baki Değişme makası çarpa Benim bir köhme şalım var Ben aşk ile zenginim diyor Malım, makamım, servetim, şunun bulum yok. Ama aşk diyor, insanı kâmil eder, tamamlar diyor, zenginim diyor. Kavuşma derdimde yok, ayrılıktan şikayetim de yok. Uzun yaşamak gibi bir talebim de yok, hemen ölmek gibi bir istirhamım da yok. Bela gelse de eyvallah, nimet gelse de eyvallah, kahrım da hoş, da hoş. Yusuf Peygamber gibi sohbet meclisinde başka köde olmaya talip olmadığım gibi babası Yakup Aleyhisselam gibi hüzünler kulübesinde göğüsünü dövmeye de talip değilim. Ne gelirse ona lazıyım. Aşkın sarhoşu için öyle bir hal vardır ki kendimi bile unutmuş bulunuyorum. Durun iyi. Ve son bilgi de dünya faniidir Yahyacığım. Hüvel hayır hüvel baki Allah baki gerisi Allah best baki heves. Sırtımda bir dervişlik hırkası var. Kaybetsen dilenci tenezzül edip almaz. Ama cihanın atlas kumaşına değişmem. Cihan fanidir ey Yahya. Hüvel hayru hüvel babi. Değişmem atlası çarha. Benim bir köhne şalim var. Beğendirdin mi? İyi. Niye belli ediyorsun? Gittiğim zaman söylerim Taşlıcalı ya ya ya sizi alkışladılar dedim <gülüyor> Eser sahibi o bize, bize düşen okumak Bize düşen okumak Oturup bir de yazmak falan değil yani Haddimizi açtık bir şeyler yazdık Sen de imza için bekliyorsun yani ama Yani sadece haber vermek bu. Deden zünü dedi. Haberli olsun. Rahmetli deden. Bir sayın bakan ile bir Karadeniz vilayetinde konferanstayız. Yıl 2010. Sayın bakan meşguliyeti sebebiyle rahat dinleyemedi. Gördüm dinlenmemeye devam ederse bizim programa zarar gelecek. Anladın mı? TRT çekim yapıyor bir taraftan. Hiç ciddi yani. Düğü bitmedi. Yedimin hakkı var. Bana kadar Sayın Bakan bizi iyi dinlesin diye bir dile yaptı. Haksim. Harun Reşit bir gün mehlül dana'yı çağırdı ve dedi ki gel seni bakan yapayım. Dikkat <gülüyor> kesildi tabii. Hatta dedim efendim içişleri içleri bakanı yapacak. Anladı ki mesaj var. Etraf talimat verdi. Program bitene kadar kimse yaklaşmasın dedi. Hocayı dinleyeceğiz dedi. Bak <gülüyor> adam, sonraki 45 dakikada <gülüyor> kalbi de hemen. Bu kadar işi bitirelim. <gülüyor> uzun uzun yaşamamız tabii bu şartlar altında. Aç yerine aç, olacak, aç. Böyle konuşmayı yerler. Oluşmayış yürüdürülken inzalar. <gülüyor> Tut ay kısımda, ay kısımda, Allah'ım duağunu eksik ettiler, Allah'ım tamam. nasıl şey, dua gideceksin madem nasıl dua edeceksin de söyleyeyim, ölürken gülsün diye dua et <gülüyor> çünkü son gülen iyi güler hayırlı nerede kaldı sayıp bakan anladı ki dinlemesini istiyoruz, etrafındakilere dedi, hocayı dinleyeceksin dedi, bir şey getirmeyin dedi, not not bir şey getirmeyin falan, dinliyor artık Harun Reşit Behlül Danaya dedi ki, gel seni vezir yapayım. Vezir bakan da Ama Behlül şu cevabı verdi. Müsaadenizle bir danışıp geleyim efendim. Harun Neşit kızdı. Ama ben devlet başkanından. Açıktan atama yaptık yani. Kahve sormadık, alez sormadık, yabancı dil imtihanı yok. Açıktan seni bakan tayin ediyorum. Kime konuşacaksın sen? Öyle demeyin, efendim dedi, bilenlere sormam lazım. Hadi çabuk sonra gel, bekliyorum seni. Gidince de merak etti, kimden öğreniyor diye. Nerelerden akıl alıyor diye, peşine adam taktı. İstihbaratçı, adım adım takip ediyor falan. Hazreti Behlül helaya girdi. <gülüyor> Soru soracağım. Çıklar çıkmaz, istihbaratçı baktı içeriye, bir gizli görüşme mi oldu diye, boş peşine düştü tekrar döndü huzura efendim dalıştım uygun görülmedi görevi kabul edemiyorum hemen tabi ispiyon etti görevli efendim sadece tuvalete gitti affedersiniz dedi ya helal etti mi o başka bir şeyle görüşmedi ne görüşmesi yani herhalde bu görev işine gelmedi dedi ya. Ya benden söylemesi dedi ya yani. Harun Reşit eee dedi ben bilgi aldım sen sadece Oraya gitmişsin. Bakanlık görevini de reddediyorsun. Neden? Efendim oradakilere sordum. Vezir yapacaklar beni ne yapayım dedim. Bana dediler ki Valla düne kadar çok sevimli gıdalardık biz. Bahalı bahalı. Baklava börek falan. İdik. Çok itibarımız yüksekti. Sonra insan içine girdik. Bir gecede bu hale geldik. Aklı varsa insan içine girme dediler. Hayır yani şimdi bunu anlattık da anlattığın adam bir bakar. Yani baltayı taşa acaba diye. Göz ucuyla biraz da endişeyle baktım ama gördüm ki e, gülme krizi içindeydi yok. <gülüyor> ee, devam ettim tabii. Harun Reşit Harun. Evliya dört, şekil olur dediler. Biri var alem de bilir, kendi de bilir ki Allah dostudur. Biri var alem bilir, kendi bilmez. Biri var kendi bilir, kimse bilmez. Biri var kendi de bilmez, kimse de bilmez. Behlül Hazretleri çok özel biriydi. Dışarıdan bakanlar bazen onu deli zannederdi. İşi bilen belli olduğunu bilirdi. Anadolu'dan birisi gitmişti. Muhtemelen Elazığ'dan gitmiştir, İstanbul'a. Evin önünde Bir veli her vakit namazında bulunur Diye duymuş Heveslenmiş e, tanışayım demiş Bu dünyadan gitmeden önce Bir veliyle tanışayım demiş Dost, Dostum dostu yani ne? Veli ne demek Allah dostu demek Ona yaklaşmak ne demek <gülüyor> Dosta yaklaşmak demek akıllı ol Cihanda cennetül mevva Muvafık yarla hemdendir Muhalif şahsa düşmek Bu alemde cehennemdir ne dedim ben şimdi? Bu dünyada cennetin diyor ancak kokusu var diyor. Benzeri var. Nedir o? Allah dostlarıyla güzel insanlarla dostluk cennetten bir numunedir. Cennetin yeryüzüne iz düşümüdür. Kötü kimselerle arkadaş olma, mecbur olmak ise cehennemin dünyaya gölgesidir. İz düşümüdür. Yoksa ne cennet ne cehennem bu dünyaya sığmaz. Yumruk kadar bir şey zaten. Neresi Zamanı, dar, mekanı, fizikliği. Adam gitmiş. Nereden girmişti? Tabii ki her az İstanbul'da Yeni Cami'ye bir veli ile tanışmak için. Vakit namazı bitmiş, arkada tespih çekiyor. Bir taraftan boynu büyük ya bir kere geldik şu İstanbul'a bir daha nerede? Bir veli var mı acaba şimdi bir tanışsak falan diye içinden geçiriyor. İken birisi kulağına eğilmiş ve demiş ki Oturduğun safta sen dahil yedi kişi var. <gülüyor> Kendinden haberi yok. Bayağı. Bazen öyledir. Bazen öyledir. İşte bu Behlül Dana Harun Reşit merhumun koltuğunu boş buluyor bir gün gidip oturuyor. Tasavvur buyurulsun lütfen. Şimdi ben külliyeye gitsem ve koltuğa otursam ne olur? Beni birisi döver yani. Tabii <gülüyor> ba e kamp koltuğunda yani adını yurt dışına gittiler Cumhur Hadi git otur olmaz öyle densizlik e dövmüşler zaten de hemen özel güvenlik devreye girdi dövmüşler atmışlar bir kenara kenarda bas bas bağırıyor ağlıyor ah Harun aha, Harun deyip, deyip ağlıyor Harun geliyor durumu öğreniyor ya yerime oturmuşsun yapmışsın bir densizlik daya da hak etmişsin Ağlamanı da anlarım ama Harun deyip beni niye karıştırıyorsun işin içine deyince Harun bir dakika oturdum bu kadar dayak yedim sen ömrünü orada geçiriyorsun <gülüyor> Orada anlattığım üçüncü ve son anekdot şu idi Bir gün baktı ki Harun Reşit Behlül acayip bir iş yapıyor. Ne yapıyor? Harun Reşid'in evinin önüne, yani külliye yani, saray yani, oturmuş yere resim çiziyor, tam böyle deli işi yani, olacak iş değil, Allah'ın delisi işte böyle yapıyor, Allah'ın delisi meczup, meczup, aşık, ne yapacağı belli olmaz, sağa sola belli olmaz, dikkatli ol, her gördüğün Huzur bin her geceyi kadir, belli olmaz, Harun Reşid, ne yapıyor sen orada dedi? ev yapıyor efendim, yere resim çizince ev mi oluyor, efendim, Bitsin bakalım inşaat dedi ya. bence bir müşteri çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Dudak kütü tabii Harun Reşit. Bir <gülüyor> resim çiziyor. Danışman diyoruz. Bakanlık makanlık teklif ediyoruz ama işte hali bu yani. Ne, ne günlere kaldık diyor. Ama bu arada Harun Reşit'in hanımı pencereden durumu seyrediyor ve farklı düşünüyor. Bu işi Behlül yapıyorsa boş olmaz diyor. Ey Behlül o ev satılık mı diyor. Evet diyor abla satılık. Kaç para diyor. Bir kuruş diyor ablacığım. Atıyor bir kuruşu pencereden. Kapıyor vehmi koyuyor cebine hayırlı olsun abla ev senin diyor. E bitti, satış bitti. Projeden satış. Ve yerdeki resmi siliyor tabii. Satış tamamlanınca gerek kalmadı. Tezgahı kapatıyor artık. Satış tamam. Farun kenardan bakıyor. Hanım da uyudu diyor. <gülüyor> yani biraz akıllı o vardı. Herkes kaybetti. Ben bu dünya nasıl satayım? <gülüyor> Fakat o gece rücasında pişman oluyor. Harun reçide bir rüya, bir seyahat var. Kendisini Cennet-i gezdiriyor, rehber. Ve köşe bucak geziyorlar Cennet-i Aalâ'yı. Mest olmuş, aynen olmuş Harun'la aklı başından gitmiş. Bir köşkün önüne geliyorlar ki Allah, Allah, Allah. Ya bu köşk kimin diyor, bunu kim kazandı diyor, bu nasıl bir şey? Bu ya benim sarayım kim kaldı bunun yanında diyor ya. Kim kazandı bunu? Senin hanımın diyorlar. Behlül'den aldın. <gülüyor> İlkiliyor. Uyanıyor. Eyvah diyor. Aptal durumuna biz düştük. Hanım akıllı çıktı. Şimdi ben bu rüyayı birisine söylesem, ağzımdan kaçırsam bana deli derler. Hanım akıllı biz aptal oluruz. İyisi mi ben bu rüyayı kimseye söylemeyin. Tabi sırrımı saklayın ama bu evden bir tane de bize dinsek, hazır böyle fiyat münasipken, <gülüyor> bir daha yapar mı acaba? Bakıyor ki Behlül aynı yerde yine inşaatla meşgul. E hayırlı işte, gene bir ev yapıyorsun de evet diyor. E bunu da bize satarsın artık diyor. Hay hayırlıdır, kaç para? 50 bin altı. <gülüyor> Senin dediğin para hazineyi sarsar biliyor musun? Biliyorum. E peki dün bir kuruşa sattın bugün ne oldu? Harun dünkü müşteri malı görmeden aldı. Abi bu şifreli bir cevap. Sen bunu bir açıkla. Ne diyor yani? Ne diyor? Bu zarfın içinde iki mektup var. Bir. Şunu diyor Hazreti Behlül Harun Reşiler. Harun dün dalga geçiyordun değil mi? Bugün müşteri oluyorsun. Neden? Dün söz vardı bugün göz var. Dün duydun, ciddiye Bugün gördüm kapıya geldim. Halbuki Mü'min söze inanır, münafık göze. İman kayba iman. Ee, gözüyle görenin tasdikine iman denseydi Firavun denizde boğulurken ne dedi? Musa'nın Rabbine iman ettim dedi. Ne cevap aldı? Sen Musa'nın sözüne inanmadın. Gördüğüne inandın. Bu iman değildir deniler ve yuvarlandı gitti. Azrail Aleyhisselam'ı görmüş, bakmış babuş bahalı. Musa'nın Rabbine inandı. Yok öyle. Mümin söze inandı, münafık köze. Harun ağlıyor. Ders büyük. İkinci ders. Haruncu diyor Hazreti Behlül. Sen bir rüya gördün değil mi? Evet. Ve rüyanı da saklıyorsun değil mi? Tabi saklaman lazım Haruncu. Öyle yani, devlet yöneten adam sır saklamayı bilecek. Aferin. Fakat görüyorsun ki, senin sakladığın sır bize bildirildi. Al bakalım şimdi. Yani, kar suyu kaçtı kulağıma. Bir çekimde haberdar oldum senin rüyandan Harun. Ve ne oldu? karizman çizildi kaçacak delik arıyorsun şimdi koskoca Harun Reşit karşında çocuk gibi oldu neden açığa çıktı halbuki bu sır önemli bir konuda değildir Rüya. bundan mesul değilsin farz değil vacip değil